Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Müslüman Uygar Özesmi. Yeni bir ayın ilk gününün sabahından herkese günaydın Şubat ayına girdik bugün. Günün ilk kampanyasının sahibi Trakya Üniversitesi'nde yemekhane zamları geri çekilsin talebiyle kampanyasını başlatan Erdi Sarıoğlu. Sarıoğlu şöyle diyor. Hepimiz Trakya Üniversitesi'nin öğrencileriyiz. Ve yapılan bu yemekhane zamına karşı olduğumuzun göstergesi olarak elektronik imza toplamaya karar verdik. Öğrencilere 1,5 lira olan yemek fiyatının İki buçukları olarak değiştirmesi demek yapılan zammın oranının yüzde 66 olduğu anlamına geliyor. Buna karşı ses olmamız gerektiği kanısına vardık ve başlatmış olduğumuz bu kampanyaya tüm üniversite öğrencilerinin de destek vereceğini düşündük. Kampanyamıza katılan herkese şimdiden teşekkürler diyor Sarıoğlu ve kampanyasına bugüne kadar 95 öğrenci imzalarıyla destek vermiş. Sıradaki kampanya İzmir'den Hirdevs Turan çıkaya ait. Elektrik faturalarıyla bizden zorla alınan TRT payı tahsili artık bitsin talebiyle başlatmış kampanyasına. çıkar. şöyle diyor. Ülkemizde yüksek gelir sağlayan yollar, köprüler, limanlar, milli piyango dahil birçok kamu kurumu özelleştirilirken hiçbir faydası olmayan hatta sürekli zarar eden bir kurum olarak TRT'nin ülke genelinde birçok televizyon ve radyo kanalı olduğu için varlığına dahi gerek kalmamıştır. Kaldı ki devlet eliyle çalıştırılmasına dahi gerek yoktur. Bu atıl ve maddi yük haline gelmiş ve hatta artık bize hiçbir yararı olmayan, izlenmek için tercih dahi edilmeyen bu kurumun açık tutulması için yıllardır bizlerden zorla tahsil edilen TRT payının alınmasının sonlandırılması gerekiyor. Zira faydası olmamasının yanında vatandaş olarak bizlere büyük ölçüde maddi zarara neden olmakta. Tahsilatların elektrik faturasına bağlı olarak zorla tahsil edilmesi de, bence hukuka aykırılıktır ve iptali gerekir diyen çıkayla aynı fikirdeyseniz kampanyasını Change.org üzerinden bulabilirsiniz. Sıradaki kampanya Bahçeşehir Kültür Merkezi tekrar açılsın talebiyle başlatılmış Metem Durmuş'a ait bu kampanya. Durmuş'un kampanyasına kulak verelim. Bahçeşehir'de yaşayan aileler olarak 2 yıldır tavanında tamirat gerektiği için kapatılan Bahçeşehir Kültür Merkezi'nin acilen gerekli tamiratının yapılıp tüm yaşayanlara Kültür hizmeti vermesini talep ediyoruz. En yakınımızdaki bu kültür merkezi hem bizler hem çocuklarımız için önemli bir hizmet sunmaktaydı. Tiyatro, konser, söyleşi için kullanılan bu kültür merkezinin bu kadar sürede tamir edilmemesi mümkün değil. Burada yaşayan insanlar olarak bunun kasti bir durum olduğunu düşünüyoruz. Acilen hak ettiğimiz hizmete kavuşmak istiyoruz. Bu mekan aynı zamanda oyunları ve konserleri dolu geçtiği için belediyeye para kazandıran bir yerdi. Hazır bitmiş bir hizmet yerinin neden bu kadar süre açılmadığını anlayamıyoruz. Bahçeşehir İstanbul'daki pek çok kültür merkezine, tiyatro ve konser salonlarına uzak bir yerde olduğu için Bahçeşehir'de bulunan hazır ve bitmiş bu kültür merkezinin tekrar bizlere ve çocuklarımıza hizmet vermesini istiyoruz diyor durmuş bu kampanyasında. Ve sıradaki kampanya için şimdi taa İngiltere'ye uzanıyoruz. 10 yaşındaki engelli Jonathan Bryan. Kendisi gibi özel ihtiyaçları olan öğrenme güçlükleri bulunan çocuklar için başlatmış bu kampanyasını. Brian kampanyasında özel ihtiyacı olan çocukların eğitim ve iletişim hakkından mahrum bırakılamayacağını ve bu konuda yetkililerin müfredatı yeniden düzenlemeleri gerektiğini belirtiyor. Geçirdiği beyin felci sonucunda konuşma yeteneğinden mahrum kalan Brian, kendisine inanan ve özel ilgi gösteren annesi sayesinde okuma ve yazmayı öğrenmiş. Gözleri ve, ile sözlü ve yazılı iletişim kurabiliyor Brian. Aynı şansı kendi gibi özel ihtiyaçlı diğer çocukların da sahip olması gerektiğini savunuyor. Brian'ın kampanyasını üstelik bugüne kadar Change.org İngiltere üzerinden 185.195 kişi de imzasıyla destek vermiş engelli haklarına yönelik. Çarşamba gününün sıradaki kampanyasının sahibi Şeyma Bayram. Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Şubat haç kura çekiminde kanser hastalarını öncelik tanısın talebiyle sesini duyurmaya çalışıyor Bayram. Diyor ki bu yıl hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı yaklaşık 2 milyon. Bu adaylardan 23 Şubat'ta yapılacak kura ile sadece 80 bin kişi hacca gidebilecek, hassas bir dönemde bulunan kanser hastalarının da dini vecibelerini yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşamalarının onlara moral ve motivasyon sağlayacağına ve hastalıklarının tedavi sürecine katkıda bulunacağına inanıyorum. Toplumsal duyarlılığımızı gösterip kampanyayı paylaşarak vereceğiniz bir imza ile bu tür hastaları mutlu edebiliriz diyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da toplumsal duyarlılığımıza kayıtsız kalmayıp kanser hastalarına haç kurasında öncelik tanıyan bir düzenleme yapmasını istiyoruz diyor bayram bu kampanyasında. Birçok hayvan dostunun Change.org üzerinden başlattığı aynı konudaki kampanyalardan bir tanesine kulak verelim. Kürk vahşeti tüm Türkiye'de yasaklansın talebiyle DYB hayvan dostları başlatmış bu kampanyayı diyorlar ki Kürk vahşettir. Vahşete ortak olma. Kürkleri için birçok masum hayvan canice öldürülüyor. Türkiye'deki bütün mağazaların kürk satışını durdurmasını şiddetle talep ediyoruz. Kürk sevdası olan müşterilerinizin prestijinden daha mı değerli? Gösteriş istediğiniz yüzünden milyonlarca hayvan ölüyor, öldürülüyor. Ülkemizde böyle bir vahşetin sürmesini artık istemiyoruz bizler. Bu durum hakkında bilginiz yok mu? Artık var ve bildiklerinizden de sorumlusunuz. Kürk vahşetine dur demek için... Sen de imzala ve imzalat lütfen masum canlar artık ölmesin. Yöneticimiz Uğur Demir'in açtığı bu kampanyaya at nokta dostları olarak hepinizden yoğun destek bekliyoruz diyor. nokta dostları ve bugüne kadar 3.051 kişi de Kürtlere karşı başlatılmış bu kampanyaya destek vermiş. Geldik çarşamba gününün son kampanyasına sahibi ise Manisa'dan İlker. Kartal, adalet çalışanlarına da zam yapılsın tabiiyle başlatmış Kartal bu kampanyayı. Şöyle diyor, adaletin mutfağında zor şartlar altında çalışan adliye çalışanlarına da hak ettikleri zam verilmelidir. İnsanüstü bir tempoyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız. Hakim ve savcıya verilecek zam sonrası adliye çalışanıyla hakim ve savcı maaşları arasındaki uçurum daha da artacak. Çalışma barışının daha da bozulmaması için bu soruna bir an önce Çözüm bulunmalıdır diyor Kartal ve kampanyasında da bugüne kadar 3946 kişi imzalarıyla destek vermiş. Adalet çalışanlarıyla hakim ve savcıların maaşlarının daha fazla açılmaması için mücadele veriyor Manisa'dan İlker Kartal. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için... Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Başlattığınız kampanyalarda programımıza haber olur. Siz de daha geniş kitlelere mesajınızı iletme şansına sahip olmuş olursunuz. Yarın sabah yeni kampanyalarda yine buluşuncaya kadar esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.